Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Ee, biz bu toz duman halindeki dünyadan biraz farklı bir konuya eğilelim. Türkiye'de ana diller kayboluyor mu diye bir soru vardı. Biraz onun üzerinde duralım. CNN Türk'te böyle bir haber gördük. Galiba Arınç da bu konuda konuştu. Türk Eğitim Sen'in bir ana dil araştırması var değil mi? Onun üzerinde konuşalım. Eğitim Sen'in yani keske bağlı olan Eğitim Sen'in e, ana dil araştırması. Çünkü artık biliyorsun bu isim birbirine benzeyen e, çok sendika var. Eğitim Sen değil mi? Türk Eğitim Sen değil pardon. Ama öyle yazmış benim elimdeki CNN Türk haberi de onun için. Yok yanlış onu fark ettiğim için düzeltiyorum. Teşekkür ederim. Bildiğimiz Eğitimsen yani Kesk'e evet. bağlı Kesk üyesinde çalışan Eğitimsen'in bir araştırması bu. Eğitimsen bundan önce kendisi hakkında ana dilde eğitime tüzüğünde ve programında ya tüzük ya program ikisinden birisi olması lazım yer verdiği için... Kendisi hakkında birkaç yıl önce kapatma davası açılmıştı hatırlayacak. Evet, evet. Ve bu kapatma davasının sonuçları belli olmadan da sendika hem ana dil sempozyumları ve bir ana dil broşürü zamanında çıkartmıştı. Şimdi bu konuda bir araştırma yaptırmış. Ana dili araştırması. Bu ana dili araştırmasının e, kapsamı <gülüyor> e, geniş sayılabilir. E, yeterli nitelikte olup olmadığını daha çok e, bu, bu sayısal e, araştırma yapan e, tekniklerine vakıf olanlar daha iyi bilirler. Kabaca özetleyeyim. 26 ilde e, yapılmış bu araştırma. E, Nisan-Mayıs 2010 tarihlerinde yapılmış. E, yarısı kadın, yarısı erkek olmak üzere. 700 Diğer erkek olmak üzere 781 kişiyle yüz yüze görüşme usulüyle yapılmış. Yüz yüze görüşme usulünün avantajı kişileri birbiriyle bağlantılı sorular sorma imkanı vermesidir. Ondan sonra ve ondan sonra bir değerlendirme yapılmış. Şimdi buradan çıkan sonuç bir kere eğer öyle diyelim. Türkiye demeyelim de denekler diyelim. Hı. ne dereceye kadar sapma olup olmadığını bilemeyiz. Yüzde on, yüzde on beşlik sapma farklarını çünkü bildirmiyor şeyde. Bir, bu kısa on, on, on bir sayfalık bir broşür bu. Ee, daha sonra kitap olarak yayınlandığında daha detaylı bilgilere sahip olacağımızı ümit ediyorum. Elimizdeki verilerden hareket edersek sapmaları bir tarafa bırakalım. Deneklerin diyelim. Ee, deneklerin yüzde eee 17'si yedisi Türkçenin e, yanı sıra başka bir e, dili, ana dili veya baba dili olarak e, biliyor, kullanıyor e, ortaya çıkan tablo bu. Biliyor, hem de kullanıyor. Bazıları biliyor, az kullanıyor. Bazıları biliyor, çok kullanıyor. E, ama dediğim gibi yüzde on ...nin bir Türkçeden başka... ...Türkçenin yanında... ...kullandığı bir anne veya baba dili var. Bunlar nedir? Hangi diller? Türkçe, Zazaca, Arapça... ...bir de dördüncü bölüm olarak... ...Kafkas ve Balkan dilleri demişler. Hı. Bu Kafkas ve Balkan dillerinin içine... ...herhalde Ermenice, Rumca... Ee, boşnakça Çerkezce giriyodur e, Giriyordur Avazca ta giriyodur tahmin ediyorum evet. Orayı detay detaylandırmamışlar <gülüyor> Kürtçe Arapça e, Kürtçe Zazaca Arapça Zazacayı ayrıca almışlar e, Tabi baskın olan Kürtçe Arkasından e, Zazaca Üçüncü gru grupta Arapça Dördüncü grupta da diğer diller geliyor Yüzde on yedi Hem çok büyük bir rakam değil çünkü Türkçenin dışında anne veya baba dili olan rakam ee, hem de ya, küçümselecek bir rakam değil Evet. hani Türkiye'de e, nüfusun beşte birine yakını altıda birden fazlası e, bir, e, Türkçeden başka bir anne veya baba dili var evet e, bu, buradan e, sonra dili konuşanların bu konuşma dilini kimlerle ve hangi yoğunlukta yaptıkları bilenlerin diyelim konuşanların bilmenin ötesinde konuşanların hangi yoğunlukta yaptıkları %72'si yani nüfusun %17'sinin %72'sinden bahsediyorum evet Tamam değil mi? Yani bu iş, artık şeye bakıyoruz şimdi. Türkçe dışında ana dili konuşanlar grubuna bakıyoruz. Evet, Türkiye nüfusun %17'sini eee evet, oluşturan gruba. Bu grubun içinde %72'si çoğu zaman anne ve babasıyla ana dilinde konuştuğunu söylüyor. Anne ve babayla. %50 eşle ana dilde konuşma %50'ye düşüyor. Çocuklarla ana dilde konuşma %27'ye düşüyor. Evet, bu büyük bir gerilemeyi de işaret ediyor tabii o zaman tabi yani kuşak boyunca bir ana dil kaybı olduğunu test evet. ediyor zaten broşür yapılan çalışma bu kuşak boyunda bu kuşak boyunca ana dil kaybının da bir göstergesi şimdi verdiğim veri diğer bir göstergesi var baba ana dili veya anne ana dili nin Türkçe dışında bir dil olanların oranı yüzde yirmi, kendi ana dili Türkçe dışında bir dil olanların oranı yüzde on yedi. Yani burada yüzde yirmiden yüzde on yediye düşüyor. Bir kuşaktan diğer kuşa, ikinci kuşa, yani anne baba ve anneden çocuğa geçildiğinde ana dil kaybı. Ee, takriben %15'lik bir kuşak kaybı, kuşaktan kuşağa geçişte kayıp e, anlamına geliyor Evet. Ee, zaten biraz evvelki veride de gördük Anne ve babayla çok daha yoğun biçimde e, ana dilde konuşuluyor veya baba dilinde konuşuluyor Eşle %50 aşağı yukarı çoğu zaman dediğimiz zaman çocuklarla %20'ye düşüyor Peki bu ana dil konuşanlar çoğunlukla ana dil konuşanlar çift dil mümkün değil mi? Yani soruyu başka türlü sorabiliriz. Hem Türkçe hem e, ana veya baba dilinde konuşmaya bakıldığında e, ilginç bir şey orada çocuklarla çift dil kullanımı anne ve baba ve eşli çift dil kullanımından biraz daha yüksek. Bu da doğal. Çünkü anne ve babayla zaten çift dil konuşulmuyor. ana dili veya baba dilinde konuşulduğu için yoğunluk ...ana dili veya baba dilinde... ...ama çocuklarla... E, ...çift dil kullanımı yüzde otuz iki. Anne ve babayla çift dil kullanımı yüzde on yedi. Evet yani neredeyse iki katı. İki katı aşağı yukarı. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz... ...kuşaktan kuşağa... ...ana dil veya baba dili kullanımında... ...bir e, yoğunluk azalması... E, ...izleniyor ki bu... Sadece ana dil veya baba dilinde eğitimin yapılmamasıyla pek izah, yeterli izah edilecek bir şey değil. Hakim dilin olduğu yerlerde özellikle yeni medya kanallarının günlük yaşama bu kadar detaylı biçimde, yoğun biçimde girdiği bir yerde zaman içinde bu gelişme olur. Önemli olan çift dil devam edip etmediğidir. Çift dilde ise çocuklarla bir çift dille kullanım e, alışkanlığının olması bir ana dil veya baba diline verilen bu kişiler yani bu bu kesimde ana diline veya baba diline verilen önemin hala e, güçlü olduğunun e, göstergesi. Dolayısıyla e, çift dil kullanımı üzerinde Türkiye'de büyük ihtimalle ana Bu ana dilleri veya baba dillerinin kaybolmasını sağlayacak pratik bir çift dil kullanımına daha kolaylaştırılması, çift dilli bir eğitime geçilmesi vesaire. Şimdi bir de bunun nasıl algılandığına yönelik birkaç soru var yapılan araştırmada eee deneklerin %69'u neredeyse %70'i ana dilini konuşmayı, öğretmeyi ve başkasına öğrenmeyi pardon ve başkasına öğretmeyi koşulsuz ve kayıtsız bir doğal hak olarak görüyor. Çok yüksek. Evet. Yani nüfusun %70'i ana dilini konuşmayı, öğrenmeyi ve başkasına öğretmeyi koşulsuz bir hak olarak görüyor. Ama Ahmet bana sorarsan bir yandan da çok düşük gibi de bakılabilir. Yani bundan daha doğal ne olabilir ki insanın annesinin ya da babasının kullandığı dili evet öğrenmek, öğretmenin bundan daha tabii hiçbir şey olamayacağını düşünmesi lazım. Bana sorarsan %99'u böyle de düşünebilirdi diye. Evet. Tabii tabii sana sorarsan öyle de sen ne kadar temsil ediyorsun <gülüyor> Türkiye'yi bilmiyorum. Evet. Türkiye'de şu anda 20 sene önce, 25 sene önce Kürtçe konuşmasını devlet yasaklamıştı. Evet, ve evet. öyle Çok toplumda büyük bir tepki, feveran falan buna karşı çok büyük bir toplumsal muhalefet oluştuğunu hatırlamıyorum. Gene küçük bir çevre buna <gülüyor> karşı çıkmıştı. %70 gene de bana yüksek geldi. Yani. Evet. Türkiye'nin bugünkü durumuyla karşılaştırdığımızda Dolayısıyla toplumun içinde Ana dilde konuşma Öğrenme ve başkasına Öğretmeyi doğal bir hak olarak Tanımlayan nüfus Eğer bu denekler Gerçekten e, Bir temsil e, Toplumun bütünü temsil etme Kapasitesine sahiplerse e, Bana yüksek geldi Fakat hemen Arkasından ikinci bir soru var İkinci soruda da şu, ana dilinde eğitim yapılmasını onaylayanlar burada birdenbire e, çok ciddi bir düşme yaşanıyor. Ancak topluluğunu, deneklerin yüzde 48'i ana dilde eğitimin herkese sağlanması gereken bir hak olduğunu e, söylüyor. Şimdi şöyle bir fark var dolayısıyla, konuşmayı, öğrenmeyi, öğretmeyi hak olarak görmekle, ...ana dilde eğitim hakkı arasında bir e, toplumun e, önemli bir kesimi bir fark e, tanımlıyor. Peki Ahmet Zaten... bu, bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Yani evet. öğrenme ve öğretmeyi doğal bir hak olarak görmek bu eğitimin, eğitimi kapsamıyor mu? Ama öğretmekle eğitmek mı? işte öyle öyle, şey... galiba, galiba insanların kafasında eğitmekle öğretmek aynı şey değil. Eğitim okulda olan bir şey, zorunlu olan bir şey... Öğretmek kurs olabilir, ders olabilir, serbest dışarıda ders olabilir, e, evde ders verebilirsiniz, e, özel kursa gidebilirsiniz, e, gidip ikinci bir dil olarak öğretebilirsiniz. Ana dilde eğitim yapmak başka bir şey. Hı, pek anlı, yani çok kolay kavranabilir bir şey değil ama evet anladım yani böyle çok önemli bir tabii resmi tamamen kurumsallaşmış resmi bir eğitim sistemi olunca böyle oluyor tabii. Aynen öyle. Aynen. Tamamen bir eğitim sisteminin bu bugünkü yapısı bize çok katı bir e, ana dil eğitimi dediğimiz anlam itibaren başka bir anlam getirtiyor. Peki e, nüfusun e, e, karşı çıkanlar nedir? Ana dilinde konuşmayı, öğrenmeyi ve başkasına öğretmeyi koşulsuz ve kayıtsız doğal bir hak olarak Böyle bir hakkı kabul etmeyenler Onlar da üçe ayrılıyorlar Birincisi %6,5 civarında olanı işte tam o kafa karışıklığının Veyahut o hak sınırının darlığını çok iyi çizen o küçük bir bölüm var %6,5 diyor ki konuşmak haktır öğretmek değildir konuşmak aktır. Yani sokakta konuşursunuz Kürtçe'de, Rumca'da, Arapça'da ama bunu öğretemezsiniz. Boğalca, Ossetçe, Çerkesçe konuşursunuz ama öğretemez. öğretemezsiniz. Bu yani 1980 öncesi, yani 1980'lerde Kürtçenin konuşmanın yasaklanması öncesi ki durum gibi. Vatandaş Türkçe konuş. Evet, eee öğren. <gülüyor> daha <öğrendi>, aldı, <gülüyor> öğretmek. <gülüyor> ee, i̇kincisi... ikincisi e, Daha oporturnist bir şey. Bunu çok merak ediyorum. Bu, bunu nasıl, e, bu bu e, yanıtı verenleriyle görüşmeyi çok isterim. %5'i diyor ki bu hak ana dilin yani e, ana dilini konuşmayı öğrenmeyi ve başkasına öğretmeyi koşulsuz e, doğal bir hak olarak tanımlamak e, ana dilin hangisi olduğuna göre değişir. Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu düşünenler <gülüyor> hangisi olduğuna göre değişir. Belki Osetçe. Veya bir ıbıkça vardı son evet. konuşanı 1990 başlarında Vefat etti Tevfik Esenç Tevfik Esenç Bey <gülüyor> evet. Çok da Güzel bir dokümenter yapılmıştı Örümünden evet. önce yayınlandı Ibıkça konuşmak serbest büyük ihtimalle Bu durumda çünkü Ibıkçanın herhalde bir tehlikesi yok E, fakat e, Kürtçe konuşmak yasak olmayabilir. ya e, yasak olabilir. Zaten e, geri kalan %18'de ülke güvenliği söz konusu ise doğal hak olamaz diyor. Ülke güvenliği söz konusu ise doğal hak olamazsa ıbıkça serbest olur. Kürtçe e, yasak olur. Bu çok ilginç bir nokta. Yani i̇yi ki bunu bugün tekrar konuşunca aklıma bir başka Tesev'in bir araştırmasında e, Mithat Sancar'ın yürüttüğü bu hakimlerle yapılan Şey, evet. soruları da verilen cevapları da çok andırmıyor mu paralel? Tamamen. Şey. Işte benim de aklıma e, geldi. E, hatta şu anda elimin altında olmadığı için bakamadım. Biraz oraya bakayım diyordum. Çok doğru e, bir şey yaptım. Bağlantı kurdun. E, bu hak ve adalet e, kavramında ülke güvenliği e, kaygısının nasıl hak ve adalette e, duruma göre değişen E, hak ve adalet e, kavra, kriterleri, anlayışları e, getirdiğini evet, Hithat Sancar'ın ve diğer üç kişinin yaptığı araştırma çok açık biçimde ortaya koyuyordu. Evet, vatan söz konusuysa e, o zaman gerisi teferru e, evet, teferruattır. Haklar çiğlenebilir, askıya alınabilir şeklinde konuşan e, hukukçular, evet. hakimler vardı. Evet. E, toplumda da şimdi Tabii çoğunluk değil bunu ifade eden ama e, e, gene de üç tane şey yani konuşma haktır, öğretmek değildir, bu hak e, ana dilin hangisi olduğuna göre değişir veya ülke güvenliği söz konusu olursa doğal bir hak olamaz diyenleri topladığımızda e, gene bir yüzde otuza varıyoruz. E, yüzde otuz az bir nüfus değil e, baktığımızda. Değişime Bu konulardaki değişime direncini gösterebilecek e, ve sesini de güçlü çıkartabilecek diğerlerini önemli bir kesimini pıstırabilecek bir nüfus. Zaten evet. Türkiye'deki tıkanmanın da e, bir çoğunluktan e, mı kaynaklanıyor yoksa bir e, etkili bir azınlıktan mı kaynaklanıyor onu da ayırt edemiyoruz zaten. Ara eğitim yapılması konusunda ise e, direnç daha yüksek dediğim gibi burada herkese sağlanması gereken bir haktır diyenler %50'nin altına düşüyor. %48'e düşüyor. Buna karşılık kesinlikle karşı olanlar %27'ye çıkıyorlar. Seçmeli ders olabilir. Bir ana dilde eğitim e, değil de ana dilde ana dilde derslerin seçmeli yani ana dil eğitiminin ana dilde eğitimle ana dil eğitimi ayrı şey biliyorsun. Ana dilde eğitim bütün e, derslerin ana dilde yapılmasına kadar varabilecek bir e, komple e, o dilde eğitim demek. Ana dilde eğitim. Evet. Ana dil eğitimi o dilin eğitimi demek. O dilin eğitimi sadece Arapça dersi, Kürtçe dersiyle de olabilir. Evet, bu şeyde nasıl oluyor? Mesela Bask bölgesinde, İspanya'da ya da Katalan, Katalunya'da? Orada da bütün okullarda aynı değil. Bazı okullarda sadece Katalunca öğretiliyor. Devletle sözleşme yapmamış okullarda sadece Katalunca öğretiliyor. Devletle sözleşme yapmış okullarda çift dille eğitim yapılıyor. Çift dille eğitim mesela bizdeki... Özellikle azınlık okullarında olduğu gibi bir eğitim veyahut e, özel statülü e, yabancı dilde eğitim yapan e, dünya kadar okul var evet. de çift dille eğitim yapıyor mesela matematik İngilizce e, tarih Türkçe bu çift dille eğitim demektir. Evet. Fransız, İngiliz, Alman okulları. Alman, İtalyan. İtalyan pek çok. evet. Veyahut azınlık okulları. Yani Rum, Ermeni ve Yahudi okulları da çift dilde eğitim yaparlar. Evet. Türkiye'de. Sadece ana dilde eğitim Türkçe'de var. Türkiye'de ana dilde eğitim sadece Türkçe'de var. Onun dışında başka dil... Ama bu zaten doğal değil. Yani bulunan ülkenin Çoğunluğunun, büyük çoğunluğunun kullandığı dili öğretmemeye çalışmak da bir garip çocuk açısından, çocuğun geleceği açısından bir garip davranış. Dolayısıyla pek öyle tek dilli öğretmeye çalışan, azınlığın tek dilini öğretmeye çalışan girişimler genelde çok küçük, çok radikal. Sadece o dili var etmek üzere, yaşatmak üzere kendini hayatını adamış küçük grupların girişimleriyle ayakta duran çabalar oluyor. Genellikle çift dille eğitim oluyor tabii. Evet, burada tabii bu eğitim senin 26 ildeydi galiba değil mi? 26 ilde evet. Evet, bayağı da kapsamlı. 781 kişiyle yüz yüze görüşmek suretiyle evet. yapılan araştırmasının ön raporunu konuşuyoruz. Burada tabii bir haklar açısından fevkalade önemli bir tartışma konu. Bir sürü tartışılacak şey var. Bir de tabii ana dillerin ortadan kaybolma tehlikesinin kuşaklar içinde gittikçe evet. artması. Bu da tabii bütün dünya açısından, insanlık bütün açısından büyük açısından bir önemli. kayıp. Evet. Şimdi e, bulamadım e, dosyalarımın arasında Birleşmiş Milletler'in veya UNESCO'nun e, bu konuda e, düzenli çalışmaları vardır. Ve e, işte 2-3 yılda bir e, basına da yansır. İşte her sene şu kadar dil dünyadan kayboluyor. Evet, evet. E, diye e, e, yansır. Tabii bu e, küreselleşmenin, e, tek tipleşmenin medya araçlarının e, merkezileşmesinin, e, yazılı e, yazılı e, kültürün e, hakim olmaya başlamasının getirdiği bir dizi e, homojenleşme e, e, sonuçları. Bunların bir kısmı kaçınılmaz, bir kısmı... E, Gerçekten e, işte bin kişinin 500 kişinin kapalı bir vadide kalarak konuştuğu dilin e, zaman içinde e, konuşulmaması ıbıhçada olduğu gibi örneğin e, belki kaçınılmaz ama e, söz konusu olan Türkiye'de e, bin kişinin 500 kişinin konuştuğu diller değil e, çok daha <gülüyor> büyük kitlelere e, kitlelerin e, konuştuğu diller ve e, ...bu dillerin... E, ...doğal ortamlarında yaşamasını... ...sağlayacak... E, ...önlemleri... E, ...almak... ...daha doğrusu şöyle söylemek lazım... ...bunu bir müzecilik e, anlayışı... ...çerçevesine değil... ...bu konuda talep varsa eğer... ...benim ilkem odur... ...bu konuda talep varsa eğer... ...bunun karşısında duramazsınız... Hmm. Bu, ...yani... İlla bütün diller yaşatılsın ve işte dünya böyle bir dil e, müzesi haline. Tamam bu önemlidir ama bir kısımda e, dil bilinci diyor ki bunları yaşatmak mümkün değil. Önemli olan bunları kayda almaktır. İşte George Dumézil'in zamanında ıbıhçayla ilgili yaptığı gibi bir dili kurtardı. Dilim konuşanı yok ama biz ıbıhçayı biliyoruz. Ses kayıtlarını biliyoruz, alfabesini biliyoruz, e, evet. sentaksını biliyoruz. E tamam bu, bu bu bilgiye vakıfız, ıbıhça diye bir dili biz artık kullanılmamasına rağmen insanlığın hafızasına kaydettik. Bir kısmı diyor ki dil bilimciler önemli olan bu dillerin kayıt altına alınmasıdır ve bu dillerin varlığının bilinmesidir. Ama e, illa e, hayatta kalmaları için mücadele vermek biraz o insanları da... E, biraz şey malzemesi e, hayvanat bahçesi, insanlık bahçesi malzemesi haline dönüştürür. E, entegrasyon, büyük kitle içinde asimilasyon e, zorunlu olmadığı sürece doğal bir süreçtir. Tamam. Ama Türkiye'de e, veya başka ülkelerde ana dilini kullanma hakkını, ana dilini öğretme hakkını, çocuğuna ana dilini veya baba dilini aktarma hakkını engellediğiniz zaman zaten sorun çıkıyor. Sorun Bizim sorunumuz burada kaynaklanıyor esas itibariyle. Çünkü e, Türkçe dışındaki dillerde e, koruma altındaki olan azınlık dilleri hariç, e, yani e, Lozan azınlıkları dilleri hariç, onların okullarına izin veriliyor çünkü. Onun dışında okulda Arapça, Kürtçe, Zazaca, Çerkezce, Abazca, Boşnakca e, derslerini almak, çocukların bu dillerde ders, bu dilleri öğrenmelerini sağlamak mümkün değil. Halbuki Türkiye, Almanya'da, Fransa'da veya Hırt Danimarka'da e, Türk kökenli çocukların Türkçe derslerini Alman, Danimarka veya Fransız okullarında seçme ders alması mücadelesini veriyor yıllardan beri. O çocukların çoğu artık Türk vatandaşı değiller. Evet. Tabii çok şey yani her iki açıdan da düşündürücü bir durum bu. Türkiye'nin yaptığını yanlış demiyorum ama kendi ülkesinde bunu izin vermeyip başka ülkede bunu hak talep etmek işte tam o ülke güvenliğiyle ilgili adaletin ülke veya hakkın ülke güvenliği eee mülahazalarıyla değerlendirmeleriyle belirlendiği bir güvenlik devleti adaleti, güvenlik devleti hak e, anlayışıyla mahull olduğunu gösterir. Evet, bir de çok arist böyle bir sadece sonuca bakan Machiavelli hatırlatan yani bir, bir şey de o var evet. Bir de o büyük var, bir var evet. Bir riyakarlık bakan, var. Yani var, evet. işte bir İşte yani konuşmalarında hayır için öcalana çok ihtiyaç var. Kaos çıksın, yararlanırız şeklinde bir konuşma. Gene bu farklı bir e, anlayışın ifadesi oluyor tabii. Yani her ama balık da sıyaptı şimdi bir <gülüyor> amaç için amaç için her şey mübahtır anlayışının ama, evet. bir tezahürü diyeyim. Neyse şeyle bitirelim belki. Boğa dili kayboldu bu sene. E mi? Heh. Ve oradan bir ses var. Elimizde onu son konuşan kadının sesi var. Onunla da belki bitirebiliriz. Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Kan ja? Ik heb niet doen, ja, ik heb niet doen, te